devam edelim. Ee, İslam'da öşür nedir hocam? Öşürün ölçüleri nelerdir ve herkesi e, herkes vermesi gerekir mi? Herkesin. Öşür e, hububatın vergisidir. Yani tarım e, ürünlerinden alınan e, zekattır. Yani dini vergi işte zekattır. Öşür ona diyoruz. İşte buğday ekenden, arpa ekenden, efendim e, ne bileyim işte mercimek ekenden e, alınan zekata Öşür deniliyor. Niye öşür denilmiş? Yani arazilerin geneli hepsi değil ama büyük çoğunluğu yağmur sularıyla sulanıp ekinler o yolla yetiştirildiği için onda biri zekat olarak verilir. İşte öşür de onda bir anlamına geliyor Türkçe'de zekatının onda yani ürünün onda biri verildiği için ona öşür denilmiş. Ama bir arazi eee suni yollarla sulanıyorsa, yağmur suyuyla değil de suni yollarla sulanıyorsa o arazide elde edilen ürünün onda biri değil 20'de biri zekat olarak verilir. O zaman nısfın öşür deniliyor, öşürün yarısı yani verilir zekat. İşte öşür denmesi onda biri verildiği için e, Türkçe'de de, Arapça'da işte onda bir anlamındadır. Zekat e, onda bir olarak verilir tarım ürünlerinden. Ha, şimdi bazı alimler e, heyeti mesela Cidde'deki e, İslam İşbirliği teşkilatına bağlı Mecmâ'l-Fıkhül-İslamî Fıkhül-İslamî e, ve bizim din işleri yüksek kurulu ve Günümüz tarım şartlarının getirdiği ekstra masrafların da düşülmesinden sonra kalan ürünün öşrünün verilmesi gerekir şeklinde bir fetva vermişlerdir. Yani diyelim ki siz tarlanıza ilaç, tarımsal ilaç serptiniz epey masraf tuttu bu. Siz bu ilançların karşılığı olan para kadar üründen düştükten sonra kalanının onda birini zekat olarak vermelisiniz, vermeniz gerekiyor. Ama her masraf değil, ekstra masraflar. Diyelim ki biçim masrafları. E bu zaten eskiden de masraf vardı. Orakla, tırpanla biçilirken de yine işçilere ücret ödenirdi, masraf yapılırdı. Bugünse biçer döverlerle. E, biçiliyor e, Bu sefer de biçer döver masrafı, mazot masrafı her neyse bunlar düşmez. Ekstra masraflar var. İşte ilaçlama nedeniyle mesela. O zaman e, o ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra kalan ürünün onda birini zekat olarak vermek gerekiyor. Ama tabii tabii buru da yanlış anlamamak gerekiyor, değil mi hocam? Tabii. Ki. Yani eskiden mazot yokmuş, o yüzden şimdi bu mazot. Ama ekstra o zaman masada, da girer. O zaman yemiyor. da sığırların yemi vardı. Hı hı. E, çift süren sığırların yemi vardı, değil mi? Evet. Veya harman yerinde e, döven e, ne şeyler vardı? Tahtalarla sığırlar dönerek böyle e, harmanları öğütürlerdi dövenle, dövenle. İşte onun da yine o sığırların masrafı vardı. Değil mi? Yem masrafı. Evet. E, o gün e, yem masrafı veriliyordu sığıra. Bugün de traktöre veya biçer mazot e, yemi veriliyor öyle diyelim. <gülüyor> Onun için bu masraflar eskiden de vardı. Bugün de vardı. Benzeri vardı yani. Ama e, ilaçlama gübreleme falan bunlar ekstra masraflardır. Bunlar çıkarıldıktan sonra bunların mas, bunlar için yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan ürünün onda birini zekat olarak vermek gerekiyor.